Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Ben Benhan Kapucu, e, sosyal medya hesaplarımı e, her programda olduğu gibi tekrar paylaşayım. Botanitopya.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. E, aynı adı Twitter ve Instagram e, hesaplarımda takipte kalırsanız e, programda değindiğim kimi konuların görsellerine ve özetlerine buradan ulaşabilirsiniz. Sevgili dinleyiciler bugün yine bir maceracıdan bahsetmek istiyorum size. Keşiflerin altın çağından, Victoria döneminden bir portreyi konuşacağız bugün. Britanyalı doğa bilimci, gezgin ve ressam Joseph Dalton Hooker. 1817 yılında Suffolk'ta doğmuş Joseph Dalton Hooker. Yine Victoria döneminin diğer maceracı kaşifleri gibi o da varlıklı bir aileden geliyor. Genç yaşında e, babasının botaniye olan ilgisinden etkilenmiş Joseph. Hem e, babası Sir William Jackson Hooker hem de dedesi Davison Turner amatör, doğa bilimcilerdi. E, e, tabii şunu da söylemeliyim yani yüzyılın ilk yıllarında amatör kelimesi bir gurur nişanı gibi kullanılıyordu. Yani hobi e, sahibi olmanın ötesinde bir amatör çalışmaların tek bir motivasyonu sürdürüyordu tutkuyla ve sevgiyle. E, o yıllarda e, ya, bilimle uğraşmak ya, yaşamı sürdürmeye yetmiyordu yani kazançlı bir iş olması şöyle dursun e, yorucu meşakkatli birçok önyargılara karşı savaş vermeyi gerektiren bir işti e, Joseph Hooker'ın 70 yılı aşan upuzun kariyerinin e, önemli bölümü bitkileri biriktirmekle sınıflandırmakla geçti yeni türler keşfetti e, ve dünyanın farklı köşelerinde Önemli floralar üzerine çalıştı e, Sınıflandırma Yani klasifikasyon e, Mesleğe başladığı ilk yıllarda e, Belli bir saygınlığı Olan bir iş değildi e, Akademik kariyeri e, Çağdaşı birçok bir Viktoren bilim insanı ile e, Benzer bir süreci işliyor onun akademik kariyeri de e, Yani varını yoğunu satıp çıkılan tehlikeli yolculuklar e, Yıllar yılı zorlu coğrafyalarda yapılan araştırmalar, çizimler, gözlemler, atlatılan hastalıklar ve sonra tüm bu birikimleri bilimsel bir temele oturtma çabası. E, Hooker daha çok e, Kiyo, Kraliyet Botanik Bahçelerindeki yöneticiliği ve Darwin ile olan arkadaşıyla biliniyor ama e, 1885 yılında emekli olduğunda e, Britanya İmparatorluğu'nun en etkili bilim insanlarının biri konumundaydı. Kiyo bahçeleri gibi ülkenin önde gelen e, bilim enstitüsünü yönetmek gibi bir sorunun yanında hayatı boyunca botanik bahçelerine ve diğer bilim mekanlarına ilgiyi arttırmak ve belli bir saygını kazandırmak için çalışmış Okur. E, bilimsel çalışmaları nedeniyle aldığı birçok ödül var. E, Oxford'dan, Cambridge'den, e, kraliyet topluluğu tarafından oldukça takdir görmüş. Royal, Copley ve Darwin madalyalarını kazanmış farklı yıllarda e, Hooker'ı mesleğinin başında ilham verenlerden biri de koleksiyoncu Joseph Banks Yani kaptan Cook'un e, e, meşhur e, keşif gemisi Endeavour'daki gezisini kendi finans eden Banks e, Evine döndü. de artık ünlü bir kaşiftir ve hemen kraliyet topluluğu üyeleri arasına katılır. Ee, Joseph Hooker da dediğim gibi hali vakti yerinde bir ailenin mensubu. Ee, dedesi Dawson Turner, e, oğlu William Hooker'a e, ailesinin bir fabrikası işini devralmasını, e, Reeves Bay'deki arazilerini değerlendirmesini söylese de, e, babası William Hooker e, botanik tutkusunu para kazanabileceği bir işe çevirmek ister. Ee, durum böyle olunca iş önerisi farklı olsa da dedesi onu e, Joseph Banks'le tanıştırır e, ve e, onun aracılığıyla da 1820 yılında Glasgow Üniversitesi'nde botanik dersleri vermeye başlar. E, babası William Hooker'ın da üniversitede olması, e, bitki koleksiyoncularıyla olan bağlantıları, e, botanik biliminin gelişmesini sağlayacak farklı yayınları imza atması e, sayesinde ki kraliyet botanik bahçelerinde yöneticiliğine kadar yükselmiştir Joseph Hooker da yani babası sayesinde botanik eğitimine çok erken başlamış olur Çok küçük yaştan itibaren babasının derslerine hatta bazen kendi yaşının iki katı öğrencilerle birlikte arazi çalışmalarına katılır ...bitkileri seviyordur ve botaniğin dışında bir gelecek hayal edemiyordur Joseph. Büyüdükçe diğer bilim dallarında çalışanların botanik alını yetimci ciddi almadığını da fark eder. Çünkü o dönemde astronomlar, fizikçiler, kimyagerler ve jeologlar... ...Britanya'nın bilim elitleriydi. Yani botanik sıkıcı ve istenmeyen bir iş koluydu. Evet. Kariyer olarak seçmeye karar verdiğinde Joseph Hooker da, da işte bu duruma uygun davranıp önce Glasgow'dan tıp eğitimi almaya karar vermiş ve botanik kariyerine buradan başlamış. Ee, uzak ülkelerde bitki toplamının tadını ise ilk kez e, Sir James Clark Ross'un e, 1839 yılındaki Antarktika yolculuğunda alır. E, yardımcı cerrah ve botanikçi olarak Erebus gemisinin ekibine katılır ve Antarktika'ya doğru dört yıl sürecek bir seyahate çıkar. Her bölgeyi temsil eden örnekler toplamak, boya veren Antarktika likenleri, kenevin yerine geçecek ağaç eretler gibi ticari anlamda değerli olabilecek yani ileride değerli sayılabilecek bitkileri bulmakla görevlendirilmişti bu seferde. E, bu rota 19.300'ün ilk yıllarında bilimsel araştırma için en önemli birkaç rotadan biriydi. Yani aslında genç bir bilimcinin hayatını riske atmaya değecek bir e, seferdi, bir seyahetti. Tekim Joseph tabii ki birkaç kez boğulma tehlikesi atlatmıştır bu seferde. Ama e, hayatta kalıp dönmeyi başarırsa egzotik ve bilinmeyen türlerin koleksiyona sahip olan Banks gibi e, meşhur olacağını da biliyordu. 1840 yılının Şubat ayında e, geminin sefer hazırlıklarını beklerken babasına da öyle söylemiştir. Yani gideceğim ülkelere belki de hiçbir botanikçi gitmeyecek ve bu yüzden de çok ilgi çekecek diyordu Joseph Hooker. E, dediğim gibi birçok Victorian bilim insanı e, bilim kariyerlerine gemide başlamış. E, Darwin'in Beagle ile yaptığı seyahatler de e, o zaman en önemli bilim insanlarından biri olmasını sağlamış. Gezi notlarını... Beagle Yolculuğu adlı bir kitapta topladığını biliyoruz. Yani The Voyage of the Beagle yani Türkçe'ye de çevrilmiş bir kitap. Darwin aslında bu gezide yaratılış kitabını savunabileceği gezi yani yaratılış kitabının savunabileceği bir fırsat olarak düşünmüş. Onun mutluluğunu yaşıyormuş ama gizde karşılaştığı her şey Tierra del Fuego'nun ilkel insanlarından Galapagos adalarının meşhur ispinozlarına e, depremler ve volkanik patlamalardan Ant Dağları'nın 3600 metre yüksekliğinde bulunan deniz kabuğu fosillerine kadar kaderini e, Beagle'ın kaptanı Fitz Roynkin'den ayırdı. Ve insanın kökeni ilişkin bilen her şeyi alt üst eden fikirleri ortaya atmasına neden oldu. E, Hooker e, gemiyi bekleme sürecindeyken bir aile dostuna Darwin'in bu kitabının taslaklarından Birine verir. E, Hooker da Darwin'in seyahati sürecinde yaşadığı o zihinsel, zihinsel yolculuğundan, deneyimlerinden gerçekten çok derinden etkilenir. Ve bu seyahatte de onun ayak izlerini takip edeceğini söyler. E, gerçekten de Darwin'in ayak izlerini takip eder ama farklı biçimde seyahat eder. E, çünkü Darwin Beagle firmasından resmi bir konuğu değildi. Sadece geminin işte melankolik ve huysuz kaptanı Fitzroy'a eşlik eden bir beyefendiydi travel'in tüm harcamalarını e, yanında onu eşlik eden uşağının ücreti dahil babası karşılıyordu. E, gemide üstlenmesi gereken görevleri de yoktu. E, Güney Amerika seyahatinin önemli bölümünü jeoloji çalışarak, örnek toplayarak geçiriyordu. Hooker ise bunun tersi bir donanma memuruydu. Donanma ekibinin sağlığıyla ilgileniyor, disiplinin korunmasını sağlıyor. Nöbet tutuyor ya da seferin asıl amacı olan e, dünyanın ...manyetik ile ilgili gözlemlere katkıda bulunuyordu. E, Hooker'ın ilk seyahatleri e, birçok farklı coğrafyadan bitkilerin çeşitliliğini gösteren... ...koleksiyonları ve gözlemleri e, ona hayat boyu başarı getirdi. İlk kâşifler gibi o da e, ülkenin bulunduğu iklim kuşağının... E, ...orada yetişen karakteristik bitkiler arasında yakın ilişkiler olduğunu tespit etti... Peki bu bağlantıların nedeni neydi? Yani iklim miydi sadece yoksa başka nedenleri var mıydı? Ya iklim tek başına açıklayamazdı. Çünkü aynı iklim kuşağında olan bitkiler arasında da hiç e, bağlantı kuramayacağı tuhaf örnekler de karşısına çıkıyordu. E, örneğin kimi noktalarda birbirinden binlerce mil e, ötede benzer türler karşısına çıkabiliyordu. Ya da benzer iklimlerde bugün ekolojik niş dediğimiz e, o alanlarda... Birbiriyle hiç bağlantısı olmayan Türlerde yan yana e, Bulunabiliyordu ve bu tip karmaşık durumlar Kuşkusuz e, Dünyanın jeolojik tarihiyle ilgili ol, olmalıydı Yani o zamanın önde gelen Jeologların da söylediği gibi Birbirinden ayrılan kıtaların hareketiyle Arazilerin yükselip tekrar Alçalmasıyla ilgili olabilirdi bu Bitki örtüsünün e, Dağılımı da ancak o tarihteki Geçişlerle açıklanabilirdi Evet Hukkar'ın Diğer maceralarına bakmadan önce bir müzik arası verelim. Daha sonra tekrar devam ederiz. Claude Debussy'den bir piyano suiti, suite Bergamasque. Bu suittan Claire Delune yani Ayş'ı bölümü dinliyoruz. Birkaç dakika sonra tekrar karşınızdayım. Merhaba sevgili dinleyiciler. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Botanitopya'da Victoria döneminden bir maceracıya bir bilim insanını, e, Joseph Dalton Hooker'ı konuşuyoruz. Evet, e, Hooker'ın ilk e, gemi seyahatinden bahsediyorduk. E, dünyanın manyetik güney kutbunun pozisyonunu belirlemeye hedefleyen 4 yıllık keşif gezisi Hooker'a Madeira'dan Ümitburnundan, Tasmanya'dan, Yeni Zelanda'dan, Avustralya'dan, Falkland Adalarından, Güney Amerika'nın bir ucundan bitki toplayabilmemiz için yeterli zamanda sağlamıştı. Bu seyahat sırasında dağ zirvelerinin hassas ölçülünü de yapıp notlar almış. Aslında bu seyahatleri sırasında aldığı notları, çeşitli çizimleri Twitter'dan tek tek paylaşmaya çalışacağım. Çizimlerinden de fark edeceksiniz Aslında belli bir sanatsal yetkinliğe de sahip Oldukça iyi bir ressam olduğunu da söyleyebilirim Bütün O hassas çizimleri aldığı notlar gerçekten o Seyahatlerle ilgili Bilimsel araştırma ile ilgili Gözlemlerle ilgili çok Detaylı şeyler Bilgiler veriyor bize Hukur Tabi belirli soruların ışığında bitki örtüsünün dağılımını anlamaya yönelik veri toplamaya çalışıyor burada. Yani o paternleri net biçimde ortaya koymaya çalışıyor. Ama hipotezini test etmek için e, tüm dünyadan çok daha zengin e, bitki koleksiyonlarına ihtiyacı olduğunu da biliyordu. E, Güney kutbunda geçen dört zorlu yıldan sonra e, Erebus e, gemisi İngiltere'ye dönüşe geçtiği zaman e, Hooker bitki araştırmalarına devam etmek için nasıl kaynak bulacağını tekrar düşünmeye başlar. Yine gemide çalışıp yarı ücreti ödemeye razıdır aslında. E, 1845 yılında e, Edinburgh'da botanik profesörü olmak için bir başvuru yapar ama rakibi John Hutton Balfour tercih edilir bu pozisyon için. Tabi Hooker tekrar denemeyecek kadar alıngan ve gururlu bir bir süre devlet destekli Geological Survey bilimsel araştırmasında fosiller üzerine çalışmış ama daha sonra tekrar Hindistan'a Nepal ve Tibet'te Himalaya dağlarına doğru ikinci tehlikeli yolculuğunu yapmaya karar verir. E, yola çıkmadan kısa bir süre önce de Darwin'in yaşlı botanik hocası John Stephens Henslow'un kızı Francis Henslow ile nişanlanmıştır. E, tabii bu seyahate gitmeden önce babasına da bir Mektup yazar ve bildiğin gibi der ki bu mektupta bildiğin gibi ben bağımsız değilim ve bundan da pek gurur duymuyorum diyor Joseph Hooker. Yani eğer geliri olan bir doğa bilimci olamayacaksam onur meselesi yapıp servetimi kabul etmeyecek kadar kibirli olmamam gerek. Biraz da o dönemin adalı ifadesiyle çok mektubundan da açıkça anlaşılıyor ki. Hooker, Banks gibi serveti olan bir doğa bilimci ya da Darwin gibi zengin bir amatör olmak istemiş. Evet, 1840 yılında gemiler Hindistan'a gidiyor Hooker. Burada önce Darsling'de kalıyor. Bölgedeki eğlentileri, likenleri, karayosunlarını, orkideleri, yılan yastıklarını, manolyaları ve orman güllerini incelerek geçiriyor buradaki günlerini. E, büyük Rensit nehrinin 18 kilometre kuzunu yapılan bir seyahatte 3 orman gülü türüne rastlıyor. E, bunlardan biri e, dev ağaçların üzerinde parazit olarak yaşayan yaklaşık 2,5 metre yüksekliğinde e, dallanmış gövdesi 3 ila 6 adet büyük beyaz enfes kokulu çiçekleriyle rhododendron dalhav ziyayedi. Yani düşünebileceğiniz en güzel şey diye bahsediyordu ondan Joseph Hooker. En sonunda İngiltere'den ayrılmasından yaklaşık bir yıl sonra 1848 yılının ekim ayında sıkkıma doğru yola çıkar. Yalnız değildir Hooker, Hamallar, toplayıcılar ve korumalardan oluşan 56 kişilik bir yerli ekibi de ona eşlik eder. İkip yükseklere tırmanır, derin vadileri iner, hızlı akan nehirlerin üzerindeki güvenilmez köprülerden geçer. E, bununla birlikte Hooker bitki top toplamanın her türlü tehlikeyi göze almaya değeceğini düşünüyordu. Eee e döndüğünde 80 hamalın taşıdığı örnektirdi. Kiva gönderdim. Eee Hooker'ın daha önce de söyledim diye amacı hep botanik salgı der bilimler arasında girmesi için çalışmaktı Bitkilerin sadece pratikteki kullanım alanlarıyla ilgilenerek bunu yapamayacağını biliyordu ama öte yandan seyahatleri boyunca bulduğu bitkilerle yerel halkı tedavi etmek için hekimlik yeteneklerini de kullanıyordu Pringle Antiscorbutica adlı lahana benzeri bir bitkinin skorbut hastalığını önlerinden şöyle bahsediyor Okur Gezi sırasında bulduğum en ilginç bitki genel görünüm ve botanik özellikler bakımından başka hiçbir şeye benzemeyen Yenmek için son derece uygun ve dünyanın en ıssız, en zor noktalarında bir sebzenin yetişebildiğini bilmek bir kaşifin de sıradan bir gözlemcinin de mucize olarak karşılayabileceği bir olay. E, bitkilerden elde ettiği ilaçlarla yerli halkın da güvenine kazanmış ve kendi koleksiyon için daha fazla örnek toplaması için yardımda görüyormuş yer, yerli halktan. E, Kışı Darsling'de geçiren Hooker, 1849 Mayıs'ında bir keşif gezisine daha çıkmış. Ancak ilerlemesi Mirace'nin başbakanı yani divan tarafından durdurulmuş. Çünkü divan onun yeniden ülkede bulunmasını istemiyordur. Ee, neyse ki Hooker ikisi yeni tür olan 10 çeşit rhododendron toplamıştır bu arada. Ee, rhododendron Griffithianum ve Rhododendron Ecevorti. Bunlardan e, çiçeklerin zarafeti ve güzelliğiyle belki de tüm diğerlerinin üstün diye söz ediyordu Ekim ayında e, mihraca ve İngiliz hükümeti arasında ara bulucuk yapan Archibald Campbell'la buluşur ve onunla birlikte Tibet'e oradan da çola ve yakla geçitlerine ulaşmak için sıkkımın doğusuna doğru seyahat eder Gezi başarıya ulaşmıştır e, Hooker 24 orman gölü türü ve Himalaya orman gelinciyi kaçartıya Villosa'yı toplar ancak çola geçidinden geri döndürürler Joseph Dalton Hooker Britanya'ya döndüğünde 7 bin türün olduğu bir bitki koleksiyonu sahibidir. Babası William Hooker'da William Hooker'da da kullanarak Hindistan seferinin sonuçlarını kaleme alabilmesi için gerekli devlet desteğini de bulur. Flora Antartika'yı Flora Indica'yı yayınlar. Daha sonra Yeni Zelanda ve Tazmanya bölümlerini yayınlar. Tabi Hooker'ın Botani'nin statüsünü yükseltme çabaları sonunda sonuç vermeye başlamıştır. Bu arada Darwin de eski arkadaş Darwin de türlerin kö kökenine kitabını yayımlar. Ee, Darwin'in doğal seçilimle evrim teorisini biliyordu. Zaman zaman da aralarında konuşuyor ve tartışıyorlardı. O yüzden çalışmasında en yakın destekçisi olur. Ee, Hooker'ın ünü büyüdükçe Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri üzerinde belli bir otoritesi de olur. Ee, babasının ölümün ardından Kew'un yöneticiliğini üstlenir. 1868 yılında da Britanya Bilimsel Yerleme Kurumu başkanına gelir Ve Darwin'in çalışmalarına destek vermeye devam eder Zorlu yollardan geçse de botanik dünyasını fethetmiştir artık 1885 yılında emekli olduktan sonra çalışmalarını yine 1911'deki ölümüne dek sürdürür 70 yılı aşkın kariyeri bütün dünyadaki bilim enstitülerinde ona uluslararası çapta bir saygınlık kazandırıyor e, Hooker'a ayırdım bu program için belli başlı kaynaklardan yararlandım. Yani e, referanslarını da söyleyeyim unutmadan. Daha detaylı okuma yapmak isterseniz bu kitapları edinmenizi öneririm. E, Q yayınlarından e, Jim Anders'in öncesiyle çıkan Pat Griggs imzalı Joseph Hooker, e, Botanical Trailblazer. E, bu kitapta bu bilim insanı sansa eğitimini de görüyorsunuz. Çizimleri, eskizleri ve özel notlarıyla Belgelere de yer verilmiş. Bir kısmını dediğim gibi Twitter'dan paylaşmaya çalışacağım. Yine aynı yayın evinin Christopher Mills imzalı The Botanical Treasury kitabı ve Martin Riggs'in The Golden Age of Botanical Art kitaplarından yararlandım. İş Bankası yayınından çıkan bitki avcıları kitabı da biliyorsunuz. Türkçe edinebileceğiniz bir kaynak. Evet dediğim gibi daha detaylı bilgileri Twitter'dan size paylaşmaya çalışacağım. Botanitopya'daki Topya'daki Keşif yolculuğumuz bu hafta buraya kadar sevgili dinleyiciler. botanitopya.gmail.com adresinden aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı ve katkınızı paylaşabilirsiniz. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya